Ruhsal hastalıkların nedenleri ve ruhiye yoluyla tedavisi Sihir nedir? Türü ve şekli ne olursa olsun, sihir kurbanın aklını ve kalbini kontrol altına alma girişiminden ibarettir. Sihir sayesinde şeytan kişiyi kontrol altına alma imkanına sahip olarak sihirle hedeflenen şeyleri ya tamamen ya da kısmen gerçekleştirmeyi başarır. Sihirden kimi zaman öldürmek hedeflenir, kimi zaman bildiklerini unutturmak, kimi zaman duyguları yönlendirmek. Sihirin kimisi hastalık meydana getirir, kimisi eziyet. Sihirle ortaya çıkan sonuçlar o kadar çeşitlidir ki bunları sınıflandırmakta zorluk çekeriz. Sihirin yapılış yöntemleri de aynı şekilde çeşitlidir ve bunları da sınıflandırmak mümkün değildir. Öyle ki her toplumun kendine has sihir ayinleri vardır. Bu işlemde müşterek olan tek bir nokta varsa o da şeytana ibadet ve Allah'a ortak koşmaktır. Bunun yanı sıra şeytan büyücüden büyük haramları özellikle de zinayı işlemesini ister. Çünkü bu kalpten imanı tamamen kaldırır. Şeytan kalbine hayır bütünüyle kalkmadıkça büyücünün isteğini yerine getirmez. Sihir şu iki şeyden biriyle gerçekleşir. 1- Bir, Kişiye tahsis edilmiş şeytanın karin kullanılmasıyla. Bu kişiye tahsis edilmiş olan şeytanın e, şeytana karin deniyor. Bazı büyü ve çarpma durumlarında etki dışarıdan olur ve çoğunlukla insanda zaten var olan karinin zorla kullanılması yoluyla olur. Kimi kez hasta görevli cinin dışarıdan karine emredişlerini duyar. Kimi kez hasta, görevli cinin dışarıdan karine emredişlerini duyar. Bu olay çoğu kez rükya esnasında ya da mescitte yahut teravih gibi uzun bir namaz esnasında olur. Bazı şeytanlar dışarıdan gözlere ve kulaklara etki etme gücüne sahiptirler. Cinin dışarıdan etki ettiği durumlarda hasta iç sıkıntısı ve kalp çarpıntısı gibi cinin içeride olduğunu gösteren şeyleri hissetmez. İkincisi özel bir görevli şeytan gönderilmesiyle gerçekleşir. Bu görevli şeytan karinden yardım alır. Eğer hasta içinde konuşan iki ayrı varlık fark ediyorsa bu kendine karin dışında başka bir görevlinin gönderildiğini gösterir. Eğer hasta sadece vesvese hissediyorsa, diğeri halen dışarıdadır ve vücuda girmeyi henüz başaramamıştır. Bu dönemde hastanın uykusunda gördüğü kabuslar dışarıdakinin içeri girme çabasını gösterir. Büyücü neden anne adı sorar? Büyücülere gidildiğinde genellikle hastalara anne adı sorulur. Çünkü, Büyü aleminde tüm bilgiler Karin'den alınır. Karin yoluyla hastanın vücuduna girmeden önce onun hakkında bilgi sahibi olunur. Kişinin tespiti ise anne adı yoluyla olur. Kısacası anne adı yoluyla kişi tespit edilir ve Karin aracılığıyla onun hakkında bilgi edinilir. Karin kimdir? Karin kişi doğduğu andan itibaren bedenine girer, ve ölüm anına kadar da çıkmaz. Bu nedenle çocukların rahatsız edici şekiller ve rüyalar gördüklerine bazen sesler duyduklarına tanık oluruz. Öyleyse en güzeli çocuğa ilk önce kelime-i tevhidi ve söyleyebileceği başka zikirleri öğretmek, nas ve falak surelerini ezberletmek ve doğumlarından itibaren annenin ve babanın koruyucu duaları çocuğun üzerine okumalarıdır. Bir ailenin karinleri her zaman aynı gruba mensup cinlerden oluşur. Bu grup annenin karininin grubu olur. Bu grubu tanımak için çeşitli alametlere bakılır. Babanın karini ise farklıdır. Cinler çok çeşitli gruplara bölünmüşlerdir. Onlar da insanlar gibi yeri ve göğü aralarında paylaşmışlardır. Arap yarımadasındaki bir cin bir başka bölgedekinden farklıdır. Her birinin mensup olduğu kabile bellidir. Her birinin girebileceği şekil ise diğerinden farklıdır. Örneğin Arap yarımadasındaki bir cin fare şekline girmez. Bunu daha ziyade Afrika'da görürüz. Bu yüzden hastanın rüyasında gördüğü şekiller de onların hangi bölgelerden olduklarını gösterir. Kişinin vücudunda zaten var olan karin vücudu hiç terk etmez ve o kimse dinden uzaksa eğer onu rahatsız edebilir. Kişi dinine sarıldığı zaman bu rahatsızlıklar kalkar. Karin daha ziyade mide ve 12 parmak bağırsağı tarafından ve vesvese şeklinde yahut tekrarlanan sesle konuşur. Eğer ses uygunsuz bir zamanda geliyorsa ve ilgisiz bir sözse cinler kendi aralarında konuşuyorlardır. Onlara dikkat kesildiğinde susarlar. Bu durum genellikle rüki esnasında olur. Bazen sırt ve omurganın alt tarafından konuşurlar ve kişi bunu kulağıyla işitir. Bazen de büyücülerin yaptıkları gibi kulağa konuşurlar. Bu bazı hastalıklarda hastalarda olabilen bir durumdur. Karinin bedende belirli bir yeri vardır ve buradan hiç ayrılmaz. Ama onun bir kısmı bedenin istediği yerine doğru hareket edip uzanabilir. Eğer insan dindar ve muttaki ise karinin ona söz edilmeye değer bir etkisi olmaz. Vücutta gerçek anlamda hareket edebilen ise sihir ve onunla sorumlu olan şeytandır. Karin değil. Sihir maddesi ortadan kalktığında ve sihir iptal olduğunda rahatsızlık ortadan kalkar ve şeytan etkisizleşir. Karenin sırtta, başta ya da karnın altında yerleştiğini söyleyenler, büyücüler ve kâhinlerdir. Onların sözlerine ise itibar edilmez. Şeytan kendi sırlarını açığa vurmaz ve büyücülere herkesten daha fazla hile yapar. Gerçekte büyücü, büyü alemindeki en hakir yaratık kabul edilir. Onun elinden tüm hakları alınır ve hiçbir şeye itiraz edemeyen bir köle haline gelir. Şeytanlardan emir alır ve sahip olduğu bilgiler şeytanların sözlerinden başka bir şeye dayanmaz. Dolayısıyla onlar şeytanların dostlarıdır ve onların sözlerine de itibar edilmez. Karin'in insan bedeninde bulunma sebebi sadece onu İslam yolundan çevirmektir. İnsanların şeytanlar tarafından maruz kaldıkları eziyetler ise şiddetli düşmanlıktan kaynaklanır. Karin asla başka bir şey için Asıl hedefini terk etmez. Bu yüzden genel olarak şeytanların adeti sihir için başka birini görevlendirmektir. Bundan onları ancak acizlik alıkoyar. Karinin her insanın bedeninde gerçekleştirdiği faaliyetleri vardır. Bunlar gücü nispetinde yapar ve bunları gücü nispetinde yapar ve bunun için yaşlılık, güçsüzlük, hastalık, nazar ve sihir gibi zaafları kullanır Allah hastaya şifa verdiği zaman ise zayıflar bu şeytan insan iradesine hakim olamaz ancak bedenine zarar verebilir hastalığını şiddetlendirebilir çeşitli şekillerde ona görünebilir vesaire. bazı büyü durumlarında bedene bir şeyin girmesi zorunludur bu durumda hastalık büyünün yerleştiği bu bölgeye yönelir Bazıları cinin buraya yerleştiğini düşünseler de bu hatadır. Çünkü bu nokta sadece cinin bir parçasının uzandığı bir noktadır. Sihirin gereğine göre o bu noktayı ha hareket ettirerek yerini değiştirebilir. Karinin bulunması normalde herhangi bir hastalık durumu oluşturmaz. Ancak devreye büyü veya nazar girdiği zaman bu şeytan zarar vermek için güç bulmaya başlar. Aslında insan vücudu şeytanların rahat hareket edebilecekleri bir mekan değildir. Ama herhangi bir sebep ortaya çıktığında onların etkileri görülmeye başlar. Şu var ki karin insan üzerinde tamamen etkisizdir demek de doğru olmaz. Aksine o insana her durumda ortaktır. Bu konuda Allah'ın koruduğu dışında hiç kimse korunmuş değildir. İnsanların çoğu Karin olan şeytanın vehmi bir şey olduğunu ve insanla iç içe olmadığını düşünürler ki bu insanı helaka götürecek en büyük hatalardan biridir. Karin'in insana ait küçük, büyük her şeyi bildiği söylenemez. Fakat o insanın zahirini ve bazı sırlarını bilir. Öyle ki bazen insan bunları unutur da o hatırlatır. Ayrıca unutkanlığın bir kısmı da şeytanın işidir. Süleyman'ın, Süleyman, Süleyman Aleyhisselam'ın ölümü cinlere, büyücülere ve kahinlere, gaybı Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceğine dair bir meydan, meydan okuyuştu. Bazı sırları bilmenin gerisinde şeytanların bulunduğunu anladığımızda, gaybı Allah'tan başkasının bilip bilemeyeceği ile ilgili kuruntular da ortadan kalkacaktır. İnsanlara ait sırlarla Allah'tan başkasının bilemeyeceği gayb ilmini birbirinden ayırmak gerekir. Hastanın hastalık sebebi eğer karinden kaynaklanıyorsa o midenin hemen üstünde ve kalp tarafından bir ses duyar. İyileştiği zaman vesveseler kalabilir ama hastalık etkisi ortadan kalkar. Eğer karinin beraberinde başka bir şeytan varsa hasta bazen bu ikisinin diyaloglarını duyar bazen biri diğerini emretmekte o da emredileni yapmaktadır. Kişideki rahatsızlık hali sihirde olabilir, nazar da olabilir. Karin ise insana ancak iki durumda bu e, bu tür zarar verebilir. Birincisi sihir ya da nazar sonucu gelmiş başka bir cinin bulunması, ikincisi herhangi bir ruhun etkisinin bulunması. Bazen bu iki durum bir arada bulunur ve bu yüzden etki daha güçlü olur. Bu iki maddeyi biraz açacak olursak, insana yönelik etki iki yönden gelir kendinden ve şeytanından. Şeytan tarafından olan etki herhangi bir korku, üzüntü, öfke ya da sevinç nedeniyle olur. Bu gibi durumlar şeytanın gücünü artırarak kişiye hakim olmasını sağlar. Sonuçta hastanın onun verdiği eziyetleri bastırıp ona hakim olabilmesi için zamana ihtiyaç olur. Ruh tarafından olan etki kişinin kendi ruhundan daha güçlü bir ruhun etkisiyle olur. Nitekim, ruhların birbirleri üzerine şaşırtıcı etkileri vardır. İyi olan ruh, bir diğeri üzerinde iyi etki oluştururken, kötü olan ruh, kötü etki oluşturur. Kötü etki genellikle nazar edenden ve sihir yapandan gelir. Fakat etkilerin tümü şeytanların yardımıyla gerçekleşir. Büyücü neden hastaya ait bir şeyler ister? Bazıları bunun şahsın kim olduğunu anlamak için olduğunu sanırlar. Bu yanlıştır. Büyücü, tırnak, saç, tırnak saç üzerinde, hastanın kokusu olan, giyecek, bedenden çıkan kan vesaire şeyleri elde edip onların üzerine büyü sözlerini okuyarak üfler ve böylece kişiyi kişiye büyü isabet eder. Hatta arada bir cin olmasa bile. Fakat daha sonra... Hadim olarak adlandırılan yardımcı cin ve Haris, bekçi olarak adlandırılan cin devreye girerler. Birincisi, büyünün gereğini yerine getirmek için girişir. ikincisi büyünün yerini bekler. Eğer kişi üzerinde yeterli etki oluşmamışsa, hadim bedene girmeyi başaramaz. İnsan bedeninden çıkan şeyler eğer bol suyla yıkanırsa veya üzerine tuzlu su dökülürse sihir gerçekleşmez. İnsan bedeninden çıkan şeyler eğer bol suyla yıkanırsa veya üzerine tuzlu su dökülürse sihir gerçekleşmez. Hmm. Eğer herhangi bir büyü tehlikesi varsa en doğru olan vücuttan çıkan salgıların yıkanıp yok edilmesi elbiselerin ise olduğu gibi bırakılmayıp hemen suya basılmasıdır. Saçılan, içilen, koklanan, telefon yoluyla veya kişinin yakınından kulağına okunan sihir ise direkt etki oluşturur. Büyü önce kişiyi etki eder ardından hadim görevini yapmak üzere gelir. Bu cin anında vücuda giremez. Genellikle uyku yahut bayılma esnasında ve çoğunlukla ağızdan girer. Ruh hastalanır mı? Evet ruh hastalanır. Zira hastalıklar bedeni ve kalbi olmak üzere iki türlüdür. Bedenin hastalığında çoğu kez ruh da hastalanır. Kalp hastalıkları ise riya, kendini beğenme, kibir, nifak ve arzulara düşkünlük gibi sebeplerden doğar ve kimi zaman nazar ve sihir gibi şeylerden kaynaklanır. Birinci kısımdakilerden sorumlu olan kişinin kendisiyken ikinci kısımdakiler Allah'tan bir imtihan olarak gelir ve bunların gerisindeki hikmeti de yalnızca o bilebilir. Peki tedavi nasıl olmalıdır? Bedeni hastalıkların tedavisi çoğunlukla maddi ilaçlarla olur. Ruhla ilişkili olanların ilacı ise Kur'an ve zikirlerdir. Bu tür hastalıklarda maddi ilaçların etkisi sınırlıdır. Herhangi bir ruhsal hastalık durumunda ruh şeytanla iç içe geçer ve kişi bazen kendisini çift karakterli yahut iki ayrı şahsı kendisine taşıyormuş gibi hisseder. Bu kişinin içinde mevcut olan iyilik ve salahtan dolayı böyledir. Bunun karşısında ise şeytana ait pis ruh yer alır. Ruh bedenin her bölümüne sirayet eder. Ona karışmış olan şeytan ruhu ise aynen onun gibi bedenin her bölümüne sirayet edebilir. Bundan dolayı şeytanın bedeninin çeşitli bölümlerini sahibinin kullandığı gibi kullandığına tanık oluruz. Bu yüzden de hasta beklenmedik hareketlerde bulunur. Kimi zaman şeytan ağlar ve hasta kişi kendisi ağlıyormuş gibi hisseder. Bazen sebepsiz yere korkar. Halbuki asıl korkan şeytandır. Bazen kendisini ölecekmiş gibi hisseder ama aslında bunu hisseden yine şeytandır. Bu gibi duygular hisseden kimse kaza ve kader konusunda bir şeyler okuduğunda sıkıntı duyar ve delirecekmiş gibi hisseder. Ama buna önem vermeyip her gün azar azar bu konuda okumaya devam etmelidir. Ta ki ruhu güçlensin, şifa bulsun ve şeytanın gücü kırılsın. Zira bunun ilacı Kaza ve kadere imandır. Şu ayet bu durumdaki kişilere son derece etkilidir. De ki, bize Allah'ın yazdığından başka bir şey dokunmaz. Bizim Mevlamız O'dur. Müminler Allah'a tevekkül etsinler. Tevbe Suresi 51. Ayet-i Kerime Tedavi iki yolla gerçekleşir. 1- Ruhun ve bedenin tedavisi 2- Etkinin ortadan kaldırılması 1- Ruhun ve Bedenin Tedavisi Ruhun tedavisinin pek çok aşaması vardır. Hastanın ruhunun selamette olduğuna emin oluncaya dek kendisini tedavi etmesi gerekir. Ruhi her hastalığın ve bu hastalığın zıddı bir ruhi ve hissi tedavisi mutlaka vardır. Hastalık durumunda şeytanın ruhu insanınkinden güçlü olur. Ve insanın bedeni bazen şeytanın ruhunun beden üzerinde etkin hale gelmesine dayanamaz. İşte bu yüzden tedavi yapan kimselerin yani rükya okuyanların rükya esnasında şeytanın etkin hale gelmesini yani konuşmasını vesaire istememeleri gerekir. Zira bu durumda tansiyon yükselir ve beden çok zayıf düşer. Bundan şeytanın her istediği zaman etkin olabileceği anlaşılmamalıdır. Bunda asıl olan hastanın ruhunun güçlü olup olmamasıdır. Tedaviye başladıktan sonra şeytan zayıflayacağı için zamanla etkin olacak gücü bulamayacaktır. Örneğin insan sanki hapşıracakmış gibi kendisi, kendisini sıkarsa şeytan etkinleşemez ve geri çekilir. Şeytanın etkinleşmesini engel olmak isteyen şah damarları üzerine okuyup üflemeli ya da muavvezeteğini yani Nas ve Felak surelerini okurken iki şah damarı üzerine beş saniyeyi geçmemek kaydıyla baskı uygulamalıdır. Bedende tedavi kan damarları ve sinirler üzerine döner. Kalp hizasında öndeki ve arkadaki damarlarla sırt ve baştaki sinirler yoluyla onu yakalayabilirsin. Bu son cümleyi tekrar okumak istiyorum. Bedende tedavi kan damarları ve sinirler üzerinde döner. Kalp hizasında önceki e, hizasında, kalp hizasında öndeki ve arkadaki damarlarla sırt ve baştaki sinirler yoluyla onu yakalayabilirsin. Abdest organları ve şeytanın bunlar üzerindeki tasarrufu. Çoğu kimse şeytanın maddi bir varlık olmadığı için bu organlardan dışarı doğru uzanabileceğini bilmez. O bunu özellikle de uyku ve uykulama anlarında yapar. Şeytan herhangi bir taraftan kendisine uzatarak bir şeye dokunabilir. Onu hareket ettirebilir, tıklayabilir yahut ses çıkarabilir. Ama o bunları yalnızca insanın dalgın olduğu zamanlarda yahut uyku uyanıklık arasında yapar. Çoğu hasta buna tanık olmuştur. Bunlardan bazıları yakınında bir şeyin hareket ettiğini görür veya bir ses duyar. Ama örneğin Bakara suresini ve tüm sığınma dualarını okuduğu halde bunun nasıl olduğuna bir anlam veremez. Halbuki o bunları yapmıştır ama abdesti bozulduktan sonra tekrar almayı unutmuştur. Önemli bir nokta Hasta eğer çok etkili bir sihre maruz kalmışsa ya da kendisi zayıfsa şeytan güç kazanır ve hasta gerekli zikirleri ve korunmaları uyguladığı halde onun üzerinde çok etkili olabilir. Böyle bir durumda kusur bu zikirlerde ve korunmalarda değil hastanın kendisindedir. Zira zikirler ve Kur'an onları destekleyen bir ruhi güçle, sıdıkla ve Allah'a muhlis bir yönelişle birlikte etkili olur. Rukiye esnasında hastanın vücudunun belli bölgelerinde görülen titremeler cinin o bölgeye geldiğini gösterir. Buralar cinin genellikle uyku esnasında dışarı uzandığı bölgelerdir. Buralardaki sinirler zayıf ve gergin olduğu için hasta buraların hafifçe titrediğini hisseder. Bu yüzden hastanın buraları ve özellikle de vücudunun uç bölgelerini yağlaması gerekir tedavi için yapılması gereken öncelikli şeyler nelerdir? 1- Ruhu güçlendirmek 2- Etkiyi ortadan kaldırmak 3- Musallat olmuş cini zayıflatmak Bu üçüncüsünü gerçekleştirebilmek için öncelikle nefsin hastalıklarını tedavi etmek gerekir. Bunları ise şöyle sıralayabiliriz. 1- Nifak Nifak Şirkten sonraki en kötü hastalıktır. Bu yüzden de hastanın kendisini tüm nifak özelliklerinden kurtarması gerekir. Buna yardımcı olarak okunması gereken en etkili sureler Bakara, Tevbe, Ahzab, Muhammed sureleridir. Bunlar tekrarlandığında ruh üzerindeki etkileri açık biçimde görülür. İkincisi haram yemek. Bunu terk etmekle birlikte bunun günahlarından kurtulmanın en güzel yolu çok sadaka vermek ve muhtaçlara eksanla bulunmaktır. Üçüncüsü ise zina. Dört, riya, kibir, kendini beğenme. Cinler birbirlerini ve kurbanlarını nasıl tanırlar? Cinlerin bir özelliği vardır ki çoğu kimse tarafından bilinmez. Bu özellik onların korkularıdır. Onlar birbirlerini ve gruplarını korkuyla tanırlar. İşte, özü, özür dilerim, kokularıyla. Cinlerin bir özelliği vardı ki, çoğu kimse tarafından bilinmez. Bu özellik onların kokularıdır. Onlar birbirlerini ve gruplarını kokularıyla tanırlar. İşte bu koku bazen bir kısım hastalarda kuvvetli biçimde açığa çıkar. Hasta iyileştikten sonra da ortadan kaybolur. Bu koku kişiden kişiye değişir. Bu nedenle de büyücüler eğer hastanın üzerinden alınan elbisedeki koku yeterli değilse hata ederler. Bu nedenle de büyücüler eğer hastanın üzerinden alınan elbisedeki koku yeterli değilse hata ederler. Eğer hastadaki karin farklı bir gruptansa ne büyücü ne de beraberindeki şeytanlar hasta hakkında bilgi edinebilirler. Çünkü cinlerin aralarındaki düşmanlık malumdur. Onlar razı olacakları bir şey almadan birbirlerinin isteklerini yerine getirmezler. Onların bilinmeyen yönlerinden birisi de birbirlerine seslenişleridir. Onlar bunu yapmak için ya avuç işleriyle ya da topuklarıyla tekrar tekrar yere vururlar. Bu cinlerin yardım isteme yollarından biridir. Tedavi eden kişi hastanın böyle yaptığını görürse ona engel olmalıdır. Tedavi eden kişi ve çevresindeki kimseler hastanın hareketlerini takip edip tetikte olmalıdırlar. Zira onlar onlar da cinlerden zarar görebilirler. Bundan dolayı evlerini korumalı aile fertlerine, korunma dualarını öğretmelidirler. Ama cinler böyle bir şeyi genellikle büyük bir baskı ve eziyet gördüklerinde yaparlar. Benim başıma böyle bir şey gelmişti ve ailemle birlikte pek çok eziyet görmüştüm. Hasta dolayısıyla eziyete maruz kalmak çoğunlukla ya onunla yan yana yatmakla ya da abdestsiz yatmakla olur. Bunun dışında daha pek çok sebep de vardır. Bedenin içindeki cinler Diğerlerine işte bu şekilde seslenirler. Pek çok tedavi edici, pek çok, pek çok tedavici ve özellikle de bu işte uzmanlaşmış olanlar ya da uzman birinden bu işi öğrenmiş olanlar bunu iyi bilirler. Tedavi işiyle uğraşan kimsenin cinlerin bu gibi hallerini bilmesi gerekir. Çünkü bu tedavide büyük bir fayda sağlar. Günümüzde bu alandaki en büyük sorun bu gibi şeylerin bilinmemesidir. Rukiye yapan kişinin sadece iyi bir okuyucu olması yeterli değildir. Gerekli bilgilere sahip olduktan sonra geriye kalan elinden geleni yapmaktır. Musibeti kaldırmak ise Allah'tandır. Ve buna başka hiçbir kimsenin gücü yetmez. Bugün Rukiye yapan pek çok kimsenin kusuru Rukiye'yi okuyup, Sonra ne olduğuna bakmaması ve hastayı takip etmemesidir. Büyücüler bazen büyüyü akan bir suyun yanına koyarlar ve bununla sürekli bir kanama olmasını amaçlarlar. Bazen büyüyü mezarlıklara gömerler ki hiç çıkarılmasın ve ebeliyen devam etsin. Bazen sürekli ateş yakılan bir yere gömerler ki ateş her tutuşturulduğunda hedeflenen kimsenin kalbi tutuşsun. Bazen rüzgar esen yerlere asarlar ki rüzgar onu her hareket ettirdiğinde amaçlanan şey meydana gelsin. İşte cinler bu tarz sembolik şeylerle hareket ederler. Bazı büyücüler cinlerin insanlar hakkındaki rüyalarını yorumlarlar ki bunlar cin aleminin anlayış tarzına örnek oluşturur ve bunu bizim dilimizde ifade eder ama aynı büyücüler Allah tarafından olan rüyaları yorumlayamazlar. Büyü maddesi bazen vücut yüzeyinde yanık benzeri yahut bacaklardaki varis benzeri şeyler oluşturur. Kişinin üzerine direkt olarak okunan ya da telefon ahizesi yoluyla okunan büyü etki eder. Kulaklık ya, ahi ya da ahize yoluyla kulağa okunan büyünün etkisi daha hafif olur. İçinde yiyecek ya da içecek, bir, içecek olan bir şeye büyü okunmuşsa eğer o yiyecek ya da içecek bozulur, hatta kurtlanır. Bu kurtlar beyaz ve üzerinde siyah iki nokta bulunan kurtlardır. Bazı büyücüler büyüyü bu şekilde yenilerler. Bilinmesi, gereken, bilinmesi gerekir ki kişi eğer Allah'ın zikrini ve salavatı terk eden biri değilse, çoğunlukla büyü ilk yapılışta tutmaz ve şahsın bu yiyecek ve içeceklerden, defalarca alması gerekir. Bazen de kişi, büyü maddesini alır ve fark etmeden vücudundan tekrar atar. Vücuttan atılan büyü dışkıda görülür. Yahut normal kokunun dışında çok kötü bir kokuyla kendini belli eder. Büyü vücuttan bir kere de çıkabilir. Azar azar birkaç kere de, de çıkabilir. Bazen cin, büyü olduğu iddiasını ortaya atar fakat buna itibar etmemelidir. Kişi, büyünün varlığı ile Yokluğunu ayırt etmede dikkatli olmalıdır. Eğer Allah bir kişiye büyü isabet etmesini takdir etmişse cin bunu itiraf etmez. Aksine inkar eder. Bu durumu anlamak tedavi edenin anlayışına ve bilgisine kalmıştır. Bazı durumlar sihir gibi görünür. Fakat eşin aslı içerideki cin istesin istemesin zamanla ortaya çıkar. Büyü ilk yapıldığında etkilenen kişi bayılabilir. Bazıları yedikleri ya da içtikleri şeyden dolayı karınlarında madeni bir şey varmış gibi ağırlık hissederler. Büyü bazen vücut sıvazlanarak yapılır. Sıvazlanan bölge genellikle baş ve saçlar olur. Büyü kulağa okunduğunda ya da koklandığında burunlan ve kulaklardan kurt çıkabilir. Ve bu durum büyü bozulana kadar devam eder. Büyü eğer kolon bölgesindeyse aynı kurtlar burada oluşur ve rükke ile bazı bitkiler dışında bir ilaç buna fayda etmez. Cinler ışıktan korkarlar ve çıkmak için karanlık olmasını isterler. Işık cine acı verir ve o buna dayanamaz. Özellikle de televizyon ve bilgisayar ekranı gibi güçlü ışık yayan şeylere hasta yoğunlaşmakta güçlük çeker. Ancak bu gibi şeyler tedavi maksadıyla kullanılmaz. Zira bunların zararları faydalarından çoktur. Cin vücuttaki açıkları kullanır. Bunlar gözler, kulaklar, burun gibi açıklık bulunan organlarda organlarla beraber eller ve ayaklar gibi uç noktalardır. Kendisine büyü bulunan kişinin vücuduna yapılan baskı ve masaj yararlıdır. Bedeninde sihir olan kişiye masaj yapılması çok yararlıdır. Rukiye ile tedavi gören ve kendisi de okuyan kişi çabuk sonuç alır. Bazen masaj esnasında sihir vücuttan çıkar. Sihrin çıkma alametlerinden biri bulantı ve kusmadır. Ancak hastadan kusması istenmemeli ve kendi haline bırakılarak masajla birlikte kusması beklenmelidir. Karında hareket hissetmekte, karında hareket hissetme ve ishalde büyünün hareket ettiğini gösterir. Ancak burada bir noktaya dikkat etmek gerekir. Bazen cin herhangi birinin elini üzerine koymasından dolayı rahatsızlık duyar ve hasta bundan dolayı bulantı hissedebilir. Bulantı ve kusma onun bedenden çıkmasının yakın olduğunu gösterir. Karnının üzerine... Veya vücudun bir başka yerine el konulduğunda hissedilen daralma çoğunlukla insan büyülenmiş olduğunda bu bölgenin büyünün toplandığı yer olmasındandır. Bazen bu bölgede cildin altında sertlik hissedilebilir. Bir başkası buraya elini koyduğunda hasta dayanamaz ve mide bulantısı duymaya başlar. Aynı şekilde cinin uzandığı bölgelere dokunulduğunda da hasta rahatsız olur. Korku hisseder ağlar veya titrer. Eğer ağlamanın kaynağı mide tarafıysa ve sebepsiz bir ağlamaysa bu şeytandandır. Hastaların ağlamalarının çoğu kendileriyle ilgili değildir. Daha önce de belirtildiği gibi cin kişinin ruhuyla iç içe geçer, karışır. Bu karışmanın dozu kişiden kişiye değişir. Değiştiği gibi tedavi esnasında da farklılık gösterir. Hastanın kendisinde iki ayrı şahsın varlığını hissetmesi cinin güçlü hastanın zayıf olduğunu gösterir. Tedaviyle ile birlikte bu his ve cin tarafından olan bu hakka, hakimiyet zayıflar. Tedavide öncelikli olan bazı şeyler vardır ki her hastanın bunları etraflıca bilmesi gerekir. Tedavinin başlangıcı başarılı olmayabilir. Ve başlangıçta istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir. Aşağıda bu noktaya değinilecektir inşallah. Bu nokta ikinci bölümden itibaren Tedaviyi Kur'an'la yapmak uyması gereken yöntemdir başlığı altında ikinci bölümden itibaren devam edilecektir. Selamun Aleyküm ve Rahmatullahi ve Berekatuhu.